Bir tayfada geminin bağlı olduğu rıhtıma koşup, kazıklardan birine yapıştırılmış ilanı okuyor. Bir baba katilinin şeklini, şemalini veriyor bu ilan. Yakalayana 500 altın var. Tayfa bir yandan bunu okuyor, bir yandan Yunus'a bakıyor. Halden anlayanlar Yunus'un çevresini sarmış, üstüne atılacaklar neredeyse. Yunus korkudan tir tir titriyor. Pişkin görünmek istiyor. Pişkin görünmek istedikçe de korkaklığı büsbütün belli oluyor kuşku uyandırdığının farkına varmamış gibi davranıyor. Ama bu daha da çok kuşkulandırıyor herkesi. Her neyse, allem ediyor, kallem ediyor, gemiciler de ilandaki adam olmadığını anlayınca onu bırakıyorlar. O da kameraya iniyor. Yazı masasında oturmuş harıl harıl, gümrük kağıtlarını hazırlayan kaptan Kimo diye gürlüyor. Kimo! Ah bu zararsız soru Allah bullak ediyor Yunus'u. Bir ara dönüp kaçacak neredeyse ama sonra kendini toparlıyor. Tarşiş'e bir yer istiyorum bu gemide. Ne zaman yelken açıyorsunuz diyor. İşine dalmış olan kaptan karşısında duran Yunus'a daha bakmamış. Ama bu soğuk sesi duyar duymaz ona kuşkulu kuşkulu bakıyor, gözünü gözünden ayırmayarak ağır ağır konuşuyor sonunda sular yükselince kalkacağız daha erken gidemez misiniz diye soruyor Yunus kaptan namuslu bir yolcu için bundan erkene can sağlığı diyor al sana Yunus bir hançer daha ciğerine ama Yunus kaptanın bu kuşkularını önlüyor hemen sizinle gideceğim diyor yol parası ne kadar hemen vereyim gemici kardeşlerim bu nokta kitapta ayrıca yazılı parasını gemi kalkmadan vermiş üstünde duruluyor bunun masalın bütünü içinde çok anlamlı bir nokta Gemici kardeşlerim, Yunus'un kaptanı herhangi bir adamın suçlu olduğunu hemen anlayacak kadar kurnazdı ama ancak meteliksizlerin suçunu açığa vurmayacak kadar da para düşkünüydü. Bu dünyada parayı veren kötü kişiler dilediği yere gider, pasaportsuz gider hem de. İyilerse parası olmadı mı her sınırda durdurulur. Onun için Yunus'un kaptanı da onu açıkça suçlamadan önce kesesinin derinliğini bir yokluyor. Tarifenin üç katını istiyor. Yunus kabul edince kaçak olduğunu anlıyor kaptan. Anlıyor ama kaçtığı yolları altınla döşeyen bir adama yardım etmeye karar veriyor. Yunus kesesini çıkarınca yine de bir kurt düşüyor kaptanın içine. Kalk mı değil mi diye her altına bakıyor. Herif hiç olmazsa kalpazan değil diye omurdanıyor içinden. Yunus yolcu defterine giriyor. Bana kameramı gösterin lütfen diyor Yunus. Yoldan geliyorum. Yorgunum. Uyumak istiyorum. Halinden belli diyor kaptan. İşte kameran şurada. Yunus içeri giriyor. Kapıyı kilitlemek istiyor. Ama bakıyor kilitli anahtar yok. Onun kilidi kurcaladığını duyan kaptan kıs kıs gülüyor. Mahpusların kapılarını içerden kilitlemesi yasak gibilerinden bir şeyler mırıldanıyor kendi kendine. Yunus soyunmadan tozu toprağıyla yatağa atıyor kendini ve bakıyor ki küçük kamaranın tavanı neredeyse alnına değecek. Havasızlıktan boğulur gibi oluyor Yunus. Sonra bu daracık üstelikte de deniz seviyesinden aşağıda olan delikte Yunus balinanın içindeki zindanların en küçüğüne tıkılacağı boğucu anı önceden yaşıyor neredeyse. Kamaranın bir yanına asılı lamba hafif hafif sallanıyor. Gemi son aldığı balyaların ağırlığıyla rıhtıma doğru yattığı için lambanın alevi çarpık gibi duruyor. Bu lambada odanın tüm düz çizgilerini eğriltip Yunus'un aklını karıştırıyor. Büsbütün korku salıyor onun içine. Yattığı yerden huzursuz gözlerini şuraya buraya çeviriyor. O ana değin işleri yolunda giden bu kaçağın bakışları sığınacak yer bulamıyor. Lambanın çarpıklığı onu gittikçe daha fazla ürkütüyor. Yeri, tavanı bölmeleri her şeyi çarpık görüyor. Ah diye inliyor. Benim vicdanım da içimde bu lamba gibi asılı. Alevi dimdik yanıyor ama ruhumun odaları hep çarpık çurpuk. Yunus sanki gece boyunca içmiş de sendeleye sendeleye yatağına gelmiş gibi, vicdanı bir mahmuz gibi böğrüne battıkça Roma'da yarışlarda mahmuzu yedikçe ileri saldıran atlara benziyor Yunus. Bu sefil halinde azaplar içinde kıvranıyor, yüreği kan alıyor, nöbet geçinceye kadar kendini unutmak isteğiyle tanrıya yalvaran bir insan gibi. Sonunda acıların girdabı içinde derin bir uyuşukluk duyuyor. Sanki ölesiye kan kaybetmiş gibi oluyor. Çünkü onun yarası vicdanında ve vicdan yarasının kanı da hiçbir şeyi durduramaz. Böylece Yunus yatağında kıvrana kıvrana üstüne yüklenen acılar altında boğulur gibi uykuya dalıyor sonunda. Derken sular yükseldi, gemi palamarları çözdü ve kimsenin mendil sallamadığı ıssız rıhtımdan yan yata yata denize açıldı, tar şişe doğru. ''Dostlarım, bu gemi ilk kaçakçı gemisiydi. İçindeki kaçak malda Yunus'tu. Ama deniz baş kaldırdı. Bu uğursuz yükü taşımak istemiyordu. Korkunç bir fırtına başladı. Gemi neredeyse ikiye bölünecek. Tayfa başı yükü hafifletmeye çağırıyor herkesi. Sandıklar, balyalar, küpler, paldır küldür denize atılıyor. Fırtına ulurken koşuşan, gemicilerin gümbürtülü adımları Yunus'un tam tepesindeki kalasları zangır zangır titretiyor.'' Yunussa bu kıyamet içinde iğrenç uykusunu uyuyor, ne kapkara gökyüzünü görüyor, ne kudurmuş denizi, geminin batıp çıkmalarının farkında değil. Hiç aklından bile geçmiyor ki o koca balina daha şimdiden ağzını açmış, uzaklardan denizleri yara yara saldırmış geliyor ona doğru. Evet gemici kardeşlerim, Yunus dediğim bu geminin ta diplerinde kamerasında derin derin uyuyordu. Reis korkudan deliye dönmüş, gelip bar bar bağırıyor, ölüler gibi yatan Yunus'un kulağına. ''Ne uykusudur bu kalk!'' Bu tüyler ürpeten çığlıkla ölüm uykusundan uyanan Yunus, sersem sersem yatağından kalkıyor, sendeleyerek güverteye çıkıyor, bir çarmıha tutunup denize bakıyor. Tam o sırada panter gibi bir dalga küpeşteyi aşıp Yunus'un üstüne çullanıyor. Arka arkaya gemiye saldıran dalgalar çıkacak yer bulamayınca geminin başından kıçına gürül gürül akıyor, öylesine ki gemi daha batmadan tayfası boğulacak neredeyse. Karanlık gökyüzünde akan derin sellerin arasında, ürkek ay beyaz yüzünü gösterdikçe korkudan dona kalan Yunus, civadranın bir şahlanıp yükseldiğini, bir alçalıp kaynaşan sulara gömüldüğünü görüyor. Yonusun içinde korkular, çığlık çığlığa birbirini kovalıyor. Ezilip büzülmeleri, sinmeleriyle Tanrı'dan kaçan bir adam olduğu besbelli artık. Bunun farkına varan tayfanın kuşkuları gittikçe artıyor. Sonunda kararı Tanrı'ya bırakarak bu işin aslını fırtınanın kimin yüzünden koptuğunu anlamak üzere kur'a çekip fala bakıyorlar. Yunus kaybediyor. Bunu görünce üstüne yürüyüp sorulara boğuyorlar onu. ''İşin ne senin? Nereden geliyorsun? Memleketin neresi? Ne milletsin?'' Gemici kardeşlerim, bakın şimdi ne yapacak Zavallı Yunus. Merak içinde gemiciler ona yalnız kim olduğunu, nereden geldiğini soruyorlar. Ama Yunus sadece bunları yanıtlamakla kalmıyor. Sormadıkları başka bir soruyu da yanıtlıyor. Çünkü Tanrının güçlü eli Yunus'un üstündedir. Bunu söylemeye zorlamaktadır onu. Beni İsrail denim diye bağırıyor. Sonra da Tanrıdan, göklerin Tanrısından, denizleri, karaları yaratan Tanrıdan korkarım diyor. Öyle mi Yunus? Korkarsın demek. Korkulacak zamanda ne diye korkmadın öyleyse? Bunun üzerine Yunus her şeyi açıklıyor artık. Gemicilerin korkuları gittikçe artıyor ama gene de acıyorlar onu. Yunus günahlarının büyüklüğünü iyice bildiği için henüz Tanrı'ya yalvarmıyor. Tayfaya bağırıyor yalnız. Tutun beni denize atın diye. Çünkü korkunç kasırganın kendi yüzünden patladığını biliyor. Acıyıp ilişmiyorlar ona. Gemiyi bir başka yoldan kurtarmaya çalışıyorlar. Ama ne yapsalar boşuna. Kudurmuş kasırga gittikçe daha kötü oluyor. O zaman gemiciler bir ellerini Tanrı'ya kaldırıp öteki elleriyle istemeye istemeye Yunus'u yakalıyorlar. Yunus bir çapayla kaldırılıp denize atılıyor. O anda doğudan yağ gibi dümdüz sular geliyor ve denizi durgunlaştırıyor. Fırtınayı kendisiyle birlikte denizin dibine götüren Yunus'un ardından pürüzsüz mavilik kalıyor yalnız. Yunus dizginsiz bir kargaşalığın fırıl fırıl dönen derinliğine öyle bir iniş iniyor ki kendini bekleyen açılmış ağza ne zaman girdiğinin farkına bile varmıyor. Ve balina, beyaz dişlerini, Yunus'un zindanına bir parmaklık gibi şak diye indiriyor. İşte o zaman Yunus, balığın karnından Tanrı'ya yalvarıyor. Şimdi Yunus'un duasını dinleyin de, ders alın bundan. Günahları çok büyük olan Yunus, hemen kurtulmak için ağlayıp sızlamıyor. Bu korkunç cezayı hak ettiğini biliyor. Tüm kurtuluş umudunu Tanrı'ya bağlıyor ve artık yalnız bununla yetinecek, Bütün dertlerine acılarına karşın, Tanrı'nın kutsal varlığına yüz sürüyor. İşte gemici kardeşlerim, gerçekten yürekten pişmanlık buna derler. Yunus, bağışlanmak istemiyor, cezasına şükrediyor. Bu davranışının, Tanrı'ya nedenli hoş göründüğünü sonradan, Yunus'un denizden ve balinadan kurtulmasıyla anlıyoruz. Gemici kardeşlerim, Yunus'u gözünüzün önüne getirişim, onun günahlardan değil, Pişmanlığından örnek almanız içindir. Günah işlemeyin ama işlerseniz Yunus gibi pişman olmaya bakın. Mable Baba bu sözleri söylerken dışarıdaki kasırganın çığlıkları, ulumaları onun gücüne güç katar gibiydi. Yunus'un tutulduğu fırtınayı anlatırken kendi de bir fırtına içindeydi sanki. Geniş göğsü büyük dalgalarla kabarıyor, sallanan kolları cenkleşen doğa güçlerini andırıyordu. Kara yağız gelircesine gök gürültüleri, gözlerinden fışkıran parıltı, bu basit dinleyicilerde şimdiye dek duymadıkları bir korku uyandırıyordu birdenbire. Kutsal kitabın yapraklarını yeniden sessizce çevirirken, Mable babanın bakışlarına bir durgunluk geldi. Bir an gözlerini kapayarak, Tanrı'yla, Baş başaymış gibi hiç kıpırdamadan kaldı. Sonunda cemaate doğru uzandı. Çok derin ama erkekçe bir alçak gönüllülükle başını eğdi. Şu sözleri söyledi. Gemici kardeşlerim, Tanrı'nın yalnız bir eli sizin üstünüzde. Benim üstümde ise iki eli birden. Yunus'un tüm günahkarlara verdiği dersi, hangi korkunç ışık altında ele aldığımı anlattım. Bu ders size, Ama sizden çok da bana. Çünkü ben sizden daha da günahkarım. Şimdi kaptan köprüsünden seve seve iner, bulunduğunuz ambar ağzında aranıza katılıp, sizlerden birinin, Tanrı gücünün kılavuzu olan bana vereceği bir başka ve daha korkunç dersi dinlemek isterdim. Nasıl oluyor da Tanrı'nın seçtiği bir kılavuz peygamber yani gerçekleri söylemesi gereken biri olan Yunus ahlaksız Ninova halkının kulaklarına dinlemeye yanaşmadıkları gerçekleri ve Tanrı buyruklarını söylemeye görevli kişi olan Yunus uyandıracağı düşmanlıktan ürkerek işini bırakıyor ve yafadan bir gemiye binip hem görevden hem de Tanrısından kaçmayı düşünebiliyor. Ama Tanrı her yerdedir. Nitekim Yunus, tar şişe hiç varamıyor. Gördüğümüz gibi Tanrı, bir balina ile üstüne geliyor. Onu yutup, lanetin derinliklerine sürüklüyor. Bir anda deniz dibinin baş döndürücü girdaplarına fırlatıp, 10 bin kulaç aşağılara indiriyor onu. Başına yosunlar dolanıyor ve dert denizlerinin suları kaynıyor üstünde. Ama o zaman bile hiçbir iskandil kurşununun inemeyeceği derinliklerde cehennemin ta göbeğinde balina okyanusunun en dibine indiği zaman o zaman bile tanrı girdaplara kapılmış pişman olmuş peygamberin sesini duyduk. Ve Tanrı, balığa söyleyeceğini söyledi. Denizin dondurucu soğuklarından, karanlıklarından yükselen balina, ılık, tatlı gün ışığına, havanın ve yeryüzünün tüm nimetlerine çıktı. Yunus'u kuru topraklara kustu.